Bu hafta yine heyecanla bir konuğumuzu ağırlıyoruz bu mikrofonlardan ve sizlerle yaşam öyküsünü buluşturmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Bakalım konuğumuz kim? Bugün bizlere nasıl ilginç bir yaşam öyküsü anlatacak? Bakalım nasıl ilham veren bir yaşam öyküsüne konuk olacağız? Konuğumuz sevgili Nurdeniz Tuncer. Nurdeniz Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Genel Bey. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz size. Yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün konuğumuz oldunuz. Hem de böyle uzun uğraşlarla, zahmetlerle de olsa sonunda bağlanabildik sizinle. Çok teşekkür ediyorum bunun için size. Ben teşekkür ederim. Peki sormak istiyorum o zaman. Nurdeniz Tuncer kimdir? Yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamıştır? Nurdeniz Tuncer İzmir'de doğmuş. E, fakat okul dönemi... Bitene kadar Afyon'da ikamet etmiş. Eczacı bir baba. Ve çok tatlı bir annenin kızı. Abisi var. Ee, i̇lk doğum kısmı birazcık maceralı. İkizim var düşüyor. Doğum aşaması öyle hareketli. Evet. İlk hatırladığım 2-3 yaşlarında işte bir ailemle gezerken ve Böyle fuarda işte babamı bekliyoruz. Babam bir trafik kazası geçirmiş. İzmir Afyon arasında gidip geliyor. Afyon'da babamın eczanesi var. Ee, İzmir'de de akrabalarımız. Afyon'da babamın eczanesi dolayısıyla ikamet ediyoruz. Ankara'da babaannede de, de. İstanbul'a sık sık geziyoruz. Hep hatırladığım böyle çocukluğumda sürekli seyahat Annem babam, ben ikinci çocuktum. Evet. Anne baba olmanın keyfine vardıkları dönem diye düşünüyorum. Şimdi ve her aşamada... Nuriye Hanım, İzmir'de doğdunuz. Evet. Daha sonra ne zaman Afyon'a taşınıyorsunuz? Hemen bir 40 gün sonra. 40'ım İzmir'de, denizde yapılıyor. Ardından hemen afyonu <gülüyor> açıyorlar. Siz yani hatırladığınız çocukluğunuza dair anılar Afyon'a ait. dolayısıyla. İzmir, Afyon şöyle çok yani kültürel çok yapının aslında birbirine girdiği evet. bir durum yaşadım. Tabii İzmir çok modern bir yer. Deniz kenarı, yazlık. Afyon'a gittiğinizde daha konservatif bir yapıya sahip. işte daha kontrollüsünüz hareketleriniz çok dikkatli olmak zorunda bir kere bakkala gidersiniz ikincisi bir laf olur diye düşünülür. Aslında ilk e, asansörle apartmanda otururduk ve ben arkadaşlarımız şey yaparım. Böyle stop düğmesine basıp aa bakın kaldık falan diye gösterirdim. E, ve şey ailem dediğim gibi hep beni yanlarında gezdirlerdi. Yani akşamleyin yemekleri vardı, aile gezlemeleri. 80'li yıllar, tipik 3-4 yaşındayken böyle Aile gezmesine uyduğumu bilirim. Ve işte İstanbul'da hafta sonu gelirdik mutlaka. Ailem benim gibi hani gezmeyi çok sever. Çok sosyal bir ailem var. Tiyatro, opera, işte İstanbul'un tarihsel yerlerini gezmek, kültürel aktivitelere katılmak hepimiz çok severiz. Ne güzel. Ee, i̇şte 4 yaşındayken AKM'de damdaki kemancıyı işte izlerken uyuduğumu hatırlarım. Ya da Superman izlerken işte ...yine dört yaşlarında... ...abimi beni uyanırdı... ...bak sen yine uyudun sonunu izleyemedin dediğini hatırlarım... ...hep böyle alem sepit gibi gezdirdi... ...Afyon'da babamın eczanesi vardır... E, ...Afyon'un üçüncü eczanelerinden biri için... ...çok böyle bir eski yapının altında... Ama kuyrukların olduğu bir zanede babamdan orada işte insanlarla diye öğrendim iletişimin ne kadar kuvvetli bir araç olduğunu insanları ayırt etmeden her kişinin kıymetini bilinmesi gerektiğini işte veya kasada oturup paranın sayılması gerektiğini içine başında olması gerektiğini babam bir beyaz örnek diktirmişti bana. Bazıları ki eczacı hanım böyle eczacı hissederdim ama İçim için de eczacı olmak istemezdim. Hatta babamın eczacı olmasından hem çok mutluydum. Hem de hani baba bol kazanç kazan dediğimde Sanki birileri hastalıyormuş gibi e, olduğunu düşünüp bunu kendi kendime açıklamasını yapmaya çalışıyordum. Çok gözlüğü amca. Evet. Aşırı düşünüyorum. Peki, bir Sorgulayan bir çocuktum. E, aşırı meraklı sorgulayan bir yandan e, bu çok kültürlü yapının içerisinde Afyon'da yaşayıp ama İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da çoğunlukla zaman geçiren ailesinin sürekli kültürel aktiviteleri takip ettiği ve daha çocuk yaşlardan az önce de verdiğiniz örnekten anladığımız üzere daha 4 yaşındayken kendinizi ilk hatırladığınız dönemlerden itibaren bu kadar kültürün sanatın içinde çocukların gelişimine önem veren anladığımız kadarıyla bir aile çocuğu olarak Afyon'da yaşamaya devam ediyorsunuz. Ve dediğiniz gibi hani bir yandan babanızın eczacı olarak çalışmasından mutlu olup bir yandan da eczacılığın aslında birilerin hasta almasına bağlı olarak bol kazanç sağladığında üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Siz zaman geçiyor. Siz büyüyorsunuz. Okul hayatı başlıyor herhalde. Afyon'da okula gittiniz galiba değil mi? Evet. Küçük küçük yer biraz farklıdır. Küçük yerde işte vali, paşa çok kıymetlidir. Hakim çok kıymetlidir. Rahmetli dedem Yargıtay'da savcıydı. Bize geldiği zaman herkes önünde ilirdi. Savcı amca diye. O kültürel yapıyı gördüm. O saygıyı gördüm. Küçük elin büyüğü olmak... İşte 6 yaşlarında avukat olmaya karar verdim. Çünkü herkesin maaşını soruyordum. İşte kadın erkek birbirine ulaşamadığı zaman yorum yapıyordum. Veya işte telefon konuşmayı çok severdim. Çünkü böyle doğdum yani kendimi bildim bileli. Ee, Babaannemi arıyorum anneannem arıyorum. Çünkü hani böyle küçük yerde oturuyoruz. akrabamız yok gibi bir şey. Ve hani anneanne baban hep uzakta. Ee, hatta bir ninemiz vardı bizim yanımızda dururdu annemiz işte bir yere gittiğinde babamız bir yere gittiğinde öyle ki telefon bağı 066'yı arayıp adeden acil dinlerdim bu okula başlamadan önce <gülüyor> evet Şimdi süremiz de biraz ilerliyor istiyorum ki birazcık daha yaşam öykünüzü hızlandıralım anlatalım Tabii. Buyur, ilkokul 1 Afyon'da Atatürk İlkokulu'na başladım o dönemlerde işte şehir merkezinin 3-4 tane okul var 70 kişilik bir sınıf ilk başladığımızda öğretmenimiz bayağı bir otoriter başarılı Okuyan okuma yana yardımcı olurdu. İnanılmaz güzel bir atmosfer var. Çok yaramazdım yani. Mardivanlardan inmez, trabzanlardan kayardım. Abim olduğu için işte bilek güreşi yapayım. Ya kartop oynayayım, istop oynayayım. Annem birazcık bir şeyler öğretmeye çalışırdı. İşte kurabiye nasıl yapılır işte. Hani birazcık e, farklı yanlarda da eğilim olsun. Oku ama her şey bildirirlerdi. Fakat hiçbir zaman benim aklım mutfakta olmadı. Annem şey yazardı işte kapıya. Kızım bak bunu öğrenmek zorundasın sen... Ne olursa ne ol, en üst üzere çıksan, işte sen bunu yapmak zorundasın. Ben de yazardım, hayır ben okuduğuma göre bunları yapmak zorunda değilim diye. Hep hayallerim vardı. <gülüyor> i̇lkokul 4, ee, yazın işte ilkokul e geçeceğim. Tam o sırada çok ani bir görme kaybı oldu. Nasıl, neden? Bir anda başladı. İşte tatilden döndük, piyano ders alıyordum yazışım böyle aşağı doğru gitmeye başladı müzik örtmendik gözünü takar mısın dedim bilmiyorum gözlüğüm yok ama dedi sen satırların arasını kaydırıyorsun annemle babamla konuştum ama bu 3-4 gün içerisinde olan bir şey yani hani çok hızlı gelişti annem babam bana çok düşkündür erken doğduğum için evet. hani pamukları sarıp büyüttü deseler yeridir o kadar hani özenli büyütülen bir çocuk Hemen bir göz doktoruna gittik. Çok kalın camlar vardı. Annem babam bundan çok mutsuz oldu. Çünkü köbüre düşmeye başladım. Hareketli çocuk takılıyor, düşüyor, bisikletin üstünden düşüyor falan. İzmir, Ankara, olmadı Almanya, Amerika, İngiltere. Böyle bir süreç geçti dördüncü sınıfta. Ama okul öğretmenim o kadar güzel idare etti ki. Çünkü bir önceki yıl tahtayı çok net görürken bir anda başladığımda tahtayı göremiyordum o kadar kalabalıkta nasıl idare etti hakikaten tebrik etmek lazım hem ailemi hem de öğretmenimi masal yarışmasını hazırladılar kütüphaneler haftasında masal yarışmasında birinci olmuştum ilkokul öğretmenimin tek dekorlaştığını bilirim, folklor oynadım İşte simit e, satılan kantinimiz vardı ilkokul öğretmenim 5. sınıfta bu görevi iki, ikiz arkadaşımla bana vardı. E, ben hayatım hep içinde oldum işte İstanbul'a gelip müzeleri gezmek, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, özellikle annemle babam kültürel boyutunun yüksek tutulması için ellerinden geleni yaptılar. Evet. Ben çok Aslan'da yaşamak istemiyordum. Abim de eczacılığı İstanbul'da kazanmıştı. Birazcık abi kıskançlığı da vardı tabii. O ailemi İstanbul'da okumak üzere ikna ettim. Zaten yaşamak istediğim yer İstanbul'du. de çok seviyordum, Ankara'da çok seviyordum ama moda. Benim hayallerimi süsleyen en muhteşem yerlerden biriydi. Bağdat dolaşmak, modaya gitmek. Sonunda modada işte orta iki, orta üç zor dönemlerde adaptasyonu olması gereken ergenlik çağındasın. Görüyor musun, görmüyor musun, tahtayı göremiyorsun, arkadaşından çekeceksin. Yakından okuduğunda arkadaşların gülüyor diye bir gün önceden okuma parçalarını ezberleyip uzaktan okumaya çalışıp hafızamı kuvvetlendirdim. Lise bir, lise iki, lise üç gerçekten çok çalıştım. Okula başlamadan önceki yaz o dönemin matematik ve Türkçe derslerini öncesinden hazırlanıp liseye başladığımda hazır bir şekilde müfredatı takip etmeye çalışıyordum. İdealim var? vardı çünkü i̇zninizle İstanbul i̇zninizle, Üniversitesi'ni izninizle, okumak istiyordum. Özür dilerim, i̇zninizle araya giriyorum. E, çok güzel Hı. anlatıyorsunuz ben de keyifle dinliyorum ama e, ilkokul dördüncü sınıfta görme kaybı ilk ortaya çıkıyor ve sonrasında hı hı. E, aslında hani nedeni tedavisiyle ilgili olarak yurt dışı da dahil birçok yere gidiliyor. Ama hı hı. E, bir yandan görme kaybı giderek ilerliyor anladığım kadarıyla. Çok yani aslında en hızlı ilerleyişi 30 yaşlarında oldu. Onun önce hani çok hafif hafif hafif hafif yani hani atıyorum tatlıyı göremezken biraz daha biraz daha biraz daha yavaş yavaş ama 30 yaşından daha sonra daha hızlı ilerlemeye başladı evet. siz İstanbul'a geldiniz ortaokul itibariyle hı hı. ailenize İstanbul'da yaşamak istediğinizi söylediniz ortaokul, lise, hayatınız İstanbul'da geçti evet modada okudum, ailem hep destek verdi. karga bir okulda okudum Ya sırslı bir yapım da vardı mesela tarihte en iyi ben bileceğim e, tarih konusunda ezberim çok kuvvetli olduğu için hiç hatasız yapardım o dönemlerde Türkçe'deki okuma parçaları hep okumak üzerine kurulu olduğu için yaşam düzeni. Hmm. Benim için bilgi sahibi olmak güç demekti. Bilgiyle kendimi ispat ediyordum. Çünkü e, kalma bir okuldasınız ve hiçbir arkadaşınız sizin nasıl bir probleminiz olduğunu bilmiyor. Bir de action'da bir hayatınız oluyor. Mesela atıyorum yürüyorsunuz madada ayağınızı burkuyorsunuz. Ya da bir e, kapıya kolunuzu geçiriyorsunuz. Ama hemen kendinizi toparlıyorsunuz. Evet ben de yapabilirim demek için. Veya dersler işte matematikte görebildiğiniz kadarıyla üçgenlerde işte o dönemin dersleri, kümeler. Hala hatırlarım fen bilgisi derslerime Çok keyifle. O kadar içimi sindirerek çalışmışım ki menda kanunlarına. bana bazen rüyalarıma girer. Peki ortaokul lise hayatınız İstanbul'da devam etti. Liseden sonra Hı -hı. ne yaptınız? Lise son benim hayatımda böyle hani zırap çektiğim dönemlerden biriydi. Anneme babam dediler ki daha kolay bir bölüm okuyabilirsin. Daha kolay bir üniversiteye gidebilirsin. Neden İstanbul Üniversitesi? Çünkü abim ortaokuldayken beni o kapının önüne götürdü, resim çekti. Bana da bir not defteri almıştı. O kapı beni çok çekiyordu. Yani ben o binanın içinde okumalıydım. O afilerde ders görmeliydim. Dünyam ona endeksliydi. Bazen günde 6-7 saat çalıştığımı bilirim yaklaştırıp Evet İstanbul Üniversitesi Fakültesini kazandım. Tabi hani lisedeyken servisi bırakmıştım. Servisi bulmakta zorlanıyordum ama çünkü caddenin üzerinde oturuyorduk bir şaşkın bakkalda. Üniversiteye giderken işte dolmuş, rapor, tramvay, klasik bir öğrenci gibi yaşamak istedim. Ailem kim sana destek çıkabilirsin bu kadar yorulmak zorunda değilsin. Kabul etmedim. Tam anlamıyla üniversite hayatını yaşamak istedim ve yaşadım. Tabii çok kolay değildi, kalın kalın kitaplar, yorumlar, saatlerce süren sınavlar. Hocalarım e, çok yardımcı oldu. İstanbul Üniversitesi'nin öğrendiği işleri, hı hı. hani e, sizin o görmek haybınız için yaşadığınız dezavantajları, onlar ellerinden geldiğince. Yardımcı olmaya çalıştılar. İşte Siz sınavları da. İstanbul Üniversitesi'nden o çok severek, hayalini kurarak e, kapısının önünde fotoğraf çektirdiğiniz, daha küçük yaşlarda fotoğraf çektirdiğiniz üniversiteden gün geldi mezun oldunuz. <gülüyor> e, i̇sterseniz biraz daha hızlı alalım. E, mezun olduktan sonra neler yaptınız? Neler yaptınız? Nasıl? Mezun olduktan sonra tabii hayatın bütün gerçeği karşınıza çıkıyor. Hemen işte baro işlemlerini yaptırıyorsunuz ve adliye stajını başlattım. Liseyi ben modada okuduğum için Kadıköy Erlisi o zaman halk eğitimin karşısındaydı. Hep şey derdi, bakın beni burada bulacaksınız ben burada staj yapacağım. Gerçekten Kadıköy Adliyesi'ne staj yaptım. Karşısında bir büyük okul arasında stajım devam etti. Adli stajım mükemmel geçti. Her gittiğim şanslı da bir insanım her gittiğim kalemde ağır ceza yaparsınız. İşte asliye ceza, sulh hukuk. Bütün personel benim o yakınlaştırarak, büyüteci tutarak okumamdan çok etkilenip herkes elinden geleni yaptı. Hakimler o günkü duruşmaları, o cezadaki işte, hakimler beraber günlük o duruşmaları önceden özetini çıkartıp dinlerken bak bu böyle bu böyle diye. O kadar güzel bir adli stajı getirmemi sağladılar ki. Sonra ikinci... Staj bölümü, avukatlık stajı başladı. Tabi dünyanın kaç bucak olduğunu o zaman anladım. <gülüyor> i̇craları, i̇craları gidince, haciz yapınca aslında istediğimin de tam bu olmadığını keşfetmiştim. Daha çok danışmanlık üzerine endekslenmek istiyordum. O yüzden ailemi ikna ederek yurt dışında dil eğitimi aldım. Ve ne hukuk insesi ne? eğitimi aldım. Sonra gelip arkadaşlarımla bir beraber hukuk bürosu kendime vergile ve sahip olan... ...çalışmalara başladı. Peki, avukat olarak İstanbul'da... ...çalışmaya başladınız. Bir yandan... <gülüyor> e, o ...dediğiniz gibi, daha önce anlattığınız gibi... ...30 yaşından sonra görme kaybınızda... ...hızla ilerlemeye e, devam etti. E, bir, ama... E, ...başarılı bir avukat olarak... E, ...yurt dışında dil eğitimini de almış... ...ve az önce de bahsettiğiniz gibi... aslında ...mesleğini severek yapan bir avukat olarak... ...siz e, çalışırken... ...bir gün ne oldu... Evet, 2014 yılıydı. Tam artık böyle hayatımda bir Alman firmasının o yapıyordum ve annemin bir şirketi var. O bir ara ee, bana vekaletten teslim etmişti göz kulak olurken. İşte kendimi ispatlayıp, işte parlarımı kazanıp bilginin gücüne inandığım için istediğim her şeyi yapan bir hale gelmiştim. Ama görme kalbimi çok hızlanıyordu. O sırada İngilizce saat odasını esiydim ben, Türkiye'ye. Büyük kardeş olarak Sayın Richard Moore ve sevgili Megi Murat Han'da. Anların Ankara'daki evlerine bir davet düzenlenmişti. Tam da tesadüf olarak onların o davetinden birkaç gün önce Hakan Selin'in programını izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Ama ikimizin görme karabının böyle bu kadar birbirine bezineceğini düşünememiştim. Biz gittikten sonra Megi ile tanıştım. Onun rehber köpeğine kadar hareketli olduğunu hissedince dedim ki benim de görme kaybımı çok artıyor. Ben de bir rehber köpek nasıl edinebilirim diye sordum. O da şakayla karışık Türkiye'de yok bir dernek kuralım mı dedi. Ondan öncesinde zaten bir dernek kurmuştum ve birçok görme engellinin işe yerleşmesi için çalışıyordum. Veya yabancı dil öğrenmesi sadece görme engelli de değil. İşte çocuk mesela... Otuzizmi var, yurt dışına burs alabilmesi için. Ona İngilizce konusunda patik bilgiler veriyordum. Gönüllü olarak bunu yapmayı çok seviyordum. Hmm. Derneksi bana çok cazip geldi. Ve 2014'te sevgili Vigi ile bu fikir aklımıza geldi. 2014, 4 Ekim'de derneğin tüzüğünü hazırladık. Ekipten arkadaşlar dernekler masasına teslim ettiği an ben İngiltere'ye uçtum. Bu rehber köpekler nasıl yapılır? Nasıl olur? Gittim. Tabii mükemmel bir düzen yazılır. Bu işi yapmışlar. Biz Türkiye'deki ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Orada her şehirde bir organizasyon var. Görme engelliler için ayrı. Rehber köpeklerin yetiştiği ayrı. farkındalık bir yapan ayrı. Ben geldim. Dedim sevgili Ege'ye hani bu İngilizce'deki mükemmel, biz bunu burada nasıl yaparız? Hani yüzyılda oturtmuşlar. Bana. Dedi ki, mükemmelin, e, her zaman mükemmeli düşünme, elinden gelenin en iyisini yap. Biz başladık. Tabii, bence insanları ikna etmemiz gerekiyordu. Maggie'nin star mükemmel bir köpekti. Ama herkesin söylediği, bu Türkiye çok zor, Metro bile binemezsiniz, nasıl yapacaksınız? Ta ki 2016'da Kara yetişti, bana geldi. 3 Aralık'ta biz İstanbul'a gelip ilk bis macerasına başlayana kadar insanlar çekimdiliğiydi. 4 Ekim'de, 4 Ekim 2014'te... 2014'te biz, kurduk ama karın yetişmesi bir köpek 2 yılda yetişiyor. Evet, rehber köpekler derneğini 4 Ekim 2014'te kuruyorsunuz ve <Gülüyor> gittiğiniz bir davette aslında <Gülüyor> e, Megi Murla tanışmanızın ardından... Onun yaşadıklarını sizin de benzer sorunlar yaşadın ama bir rehber köpekle hayatın nasıl kolaylaştığını nasıl değiştiğini görüyorsunuz ve ondan ilham alarak aslında onun da desteğiyle beraber ortaklaşa diğer arkadaşlarınızın da desteğiyle rehber köpekler derneği hayata geçiyor ve rehber köpeğin yetişmesi zaman alıyor ve dediğiniz gibi 2016'da sizin rehber köpeğiniz olan? Evet. Kare ile birlikte yani sokaklara çıkıyoruz. Hadi o gün, gün bugündür. bugündür. O Hala gibi, sürdürebilir. Işte, İstanbul sokaklarında, Türkiye sokaklarında ve Rehber Köpekler Derneği ile beraber neler yaptınız? Sürdürülebilir farkındalık için çalışıyoruz. İlk günlerde şey diye soruyorlardı. Köpeğin izini görmüyor. Yok ben görmüyorum diyordum. E işte rehber köpek bu kadar büyük olmaz diyen vardı. Alamayız diyen çok kişi vardı. Bugün metrobüse çok rahat biniyoruz. Metroda Tabi güvenlik görevleri bilgilendirmesi gerekiyor. Buradan sizin vasıtınızla İrhal yönetimlere seslenmek istiyorum. Bunlar sürdürebilir eğitimler olması gerekli. Evet hmm. müsaade veriyorlar. Yönetmeliklerde var. Marmaray'da Meçhuda Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Ama bunların sürdürebilir olması lazım. Çünkü güvenlik görevleri değiştiği zaman bazen bilgi yetersiz olabiliyor. Ama bilgisi olan yönetmeliğe bakan rehber köpeğin kılavuz köpek olduğu için görme engellinin kartı ve Köpeğimizin kimlikleriyle birlikte metro, metrobüs, vapur, marmaray hatta tren. Düşünebiliyor musunuz ben sık sık Ankara'ya gidip geliyorum hele pandemiden önce haftada bir gün gidip geliyordum. Muhteşem bir şey. Çünkü amaç sadece beş yıldız ortalları ve yapar köpeklerin giyimlisi değil. Göremeyen kişinin köpeğiyle birlikte onun şartlarını zorlamadan zaten yapar köpekler ücretsiz seyahat ediyor. Seyahat edebimiz çünkü bugün görme engelliler için ekonomik klaslı tren ücretsiz. Aynen. Toplu taşıma İstanbul'da ücretsiz. Bunlar çok çok kıymetli. Devlet tiyatroları, büyükşehir tiyatroları. Biz bunlara hep gittik. İlk kapıları açtık. Duruşmalara girdik. Mustafa Keskin avukat tepsi verdiğimiz o adliyede e, girişini ilk haberlerde duyurduk. Biz girip çıktık ama hani bunun lansmanı ardından konserler işte alışveriş merkezinin desteği, alışveriş merkezine rehber köpek adaylarının dolaşması bunlar zamana yayılan ve tecrübe getiren olaylar oldu hmm. eğitmenin çok iyi olması gerekiyor sadece köpek eğitimin çok iyi yapması yeterli değil bir insanla eşleşmesi sırasında sabırlı olması lazım rehber köpekler 2 yılda yetişiyor 8 haftalık köpeği veteriner ve uzman eğitmen tarafından seçilmesiyle bir yılına gönüllü bakıcı aileye veriliyor. Dernek, veteriner, mama ve eğitim konusunu destek veriyor. Bir yılı tamamlayan köpekler ki ailelerin çok dikkatli olması lazım. Sosyalleştirme, eğitim. Çünkü eğitim anlar çok özel bir şekilde çalışıyorlar. Okay. Ee, şimdi buradan da e, sonuna geliyoruz artık. Son dakikamız evet. çok hızlı geçiyor süremizde. Hı -hı. Dolayısıyla da e, buradan dinleyicilerimizde de seslenme fırsatı olsun. Sizin yaşam öykünüzle beraber. Siz Rehber Köpekler Derneği'ni kurdunuz ve aslında birçok insanın hayatının değişmesi için daha görme engelli bireylerin e, dışarıya daha rahat çıkabilmeleri, sizin söylediğiniz gibi daha rahat seyahat edip hayatın içinde var olabilmeleri için çok kıymetli işler yaptınız ve yaşam öykünüz sizi buraya sürükledi. Şu an dinleyen dinleyicilerimiz arasından da size destek olmak isteyenler olabilir belki. Hı hı. Ne yapabilirler? Nasıl bulabilirler? Ya, belki annenin işte. web sitesinden e, bu iş yapabilirler. Gönüllü olabilirler. Evet çok kıymetli. Gönüllü aile olabilirler. Tüm asraflarını ve eğitim biz destekliyoruz. Ee, ve hani projelerde yer alabilirler proje yazılacak kişilere ihtiyacımız var ee, çok kıymetli özellikle gençleri bekliyoruz sosyal sorumluluk projelerinde onlarla birlikte güçlüyüz onlar da bizim olmak istiyorlarsa bekliyoruz var Anladım. mısınız bizimle olmayı diyoruz <gülüyor> eminim şu anda varız diye yanıt veren arkadaşlarımız vardır ve size ulaşacaklar Heper köpekler derneği üzerinden size de ulaşacaklar peki Nur Deniz Tuncer'in Yaşam öyküsü bundan sonra nereye gidecek? Nedir geleceğe dair planlarınız, hayaliniz? <gülüyor> Eğitime hiçbir zaman ara vermiyorum. Eğitim her zaman benim için çok kıymetli. Mesleğimi sürdürmek için tüm çabamı sarf ediyorum. Aynı zamanda görmeyin gülüm olmasına rağmen bu ülkeyi çok sevdiğim için toplumdan aldığımı topluma hizmet sunmaya devam etmek istiyorum. E, bu yaptığımız gönüllü işler insanların ruhlarını besler ve daha güçlendirir. Mutluluğumun kaynağı bu. Gönüllü bir şekilde en ufak bir değişiklik yapabilmek, bir insanın hayatına dokunabilmek çok kıymetli. Ekibimden yana çok şanslıyım. Sürdürebilir olması için ekibimizi genişletmemiz gerekiyor. Ekibimizi genişletmemek ve inşallah hedeflerimize ulaşabilmek. bunu da dediğim gibi gönüllerimizin çok etkisi var. Daha çok gönüllüye, daha çok emeğe ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız demek istiyorum. Çok teşekkürler. Anne çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Nurdeniz Tuncer'di. Nurdeniz Tuncer. Kendisi de anlattı işte rengarenk bir hayat. Ve hayat size ne sunarsa sunsun. Geleni kabullenmek. Kabullendikten sonra da e aslında o hayattan kopmayarak başka insanların sizinle Aynı sorunları yaşayan insanların, aynı durumda olan insanların hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek için yapacağınız her zaman çok şey var. Ve o güç hep sizin içinizde. Nurdeniz Tunçer tam da böylesine güzel bir yaşam öyküsüydü. Bugün programımızda kendisini konuk ettiğimiz için çok mutlu olduk. Bir kere daha söyleyelim. Rehber Köpekler Derneği'nin kurucularından kendisi, kurucusu ve e, hala dernekte aktif olarak e, çalışmalarını yürütüyor. Sizler de destek olmak isterseniz. Ee, az önce yaşam öyküsünü dinlediğiniz Rehber Köpekler Derneği'ne, kurucusunun yaşam öyküsünü dinlediğiniz Rehber Köpekler Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle buluşmayı umuyoruz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.